İlal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asrı Saadet'te Önceki Bölüm Bu cesareti gösterebildiklerine göre güvendikleri birileri var. Kurayzaoğulları ve Gatafan'dan destek bekliyorlardır. Bugüne kadar hep birbirlerini koruyup kolladılar. Nasıl olur? Dün nazil olan ayetlerde... Münafıkların da onlara destek olduğu söyleniyordu Beklediğimizden erken geldiler Evet neyse ki hazırlığımızı tamamlamıştık Fendi başımıza bu kuşatmadan kurtulmamız imkansız Yarın günü armadan Abdullah bin Übey'in birlikleriyle Kurayza Yahudileri burada olacak merak etme Umarım öyle olur Evet beklediğimiz haber geldi O şöyle demiş Topraklarınızı terk edin Silahlarınız ve zırhlarınız hariç develerinizin taşıyabileceği kadar ne istiyorsanız götürün. Haber verin. Herkes yarım bıraktığı göç hazırlığını tamamlasın. 77. bölüm. Ramazan ayıydı. Zekat yeni farz olmuştu. Mescid-i Nebevi'de bir sohbet halkası kurulmuş Ashab-ı Kiram yeni nazil olan ayetlerin hükmü üzerine konuşuyorlardı Zekat konusunda ard arda ayetler nazil oluyor Evet, aslında bizim yabancı olduğumuz bir şey değil Peygamberimiz bizi sürekli sadaka vermeye teşvik eder Doğru söylüyorsun Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için Elimizden geldiği kadar birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz Sadece... ...hangi mallardan ne kadar ve nasıl verileceğine dair bir ayet nazil olmamıştı. Peygamberimizin de bu konuda ayrıntılı bir uygulaması yoktu. Şimdiye kadar inen ayetlerde sadaka gönüllülük esasına dayanıyordu. Çoğumuz geçim sıkıntısı çekince belli bir miktar takdir edilmemişti. Ebu Bekir ve Osman gibi neredeyse mallarının tamamını hayra sarf edenler olduğu gibi... Alın teriyle kazandığı bir avuç sadaka verenler vardı. Allah onlardan razı olsun. Amin. Resulullah bize kardeşlerimizi kendi nefsimize tercih etmeyi öğretti. Ebu Bekir beni can çekişirken satın aldı. Hayatından ümit kesilmiş, habeşli bir kölenin etmeyeceği bir fiyata hemde. Sonra beni azat etti. Hem hayatımı hem de özgürlüğümü ona borçluyum. Ebu Bekir seni özgürlüğüne kavuşturmakla bize en büyük iyiliği yaptı. Resulullah'ın müezzinisin sen. Peygamberimizin dediği gibi sesinle bizi ferahlatıyorsun. Ferahlat bizi Bilal. Hadi, bizi. Hadi bizi. Bilal. Seni dinliyoruz. Seni dinliyoruz. Abdullah. Kur'an ilmi konusunda hepimizden ilerdesin. Zekatla ilgili ayetleri okusan da gönlümüz açılsa. Okuyayım tabi. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mesud'un okuduğu ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Sadakalar, zekatlar, Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalana mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir. Bu ayette geçen düşkünler ifadesinin ne olduğunu biliyor musunuz? Nedir? Senin bu konuda bir şeyler öğrendiğin belli. Hadi bize de anlat biz de öğrenelim. Resulullah şöyle dedi. Kendisine zekat verilecek olan düşkün, ihtiyacını bir iki hurma veya bir iki lokmanın giderebileceği kişi değildir. Asıl düşkün, maddi imkanı olmadığı halde,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 siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir hmm, Demek öyle Zekat memurları bu insanları da bulmakla görevli o zaman Ben de peygamberimizin zekat toplamakla görevlendirdiği memurlara şöyle söylediğini duydum Üç şey vardır ki onları yapan kimse imanın tadını almış olur Allah'tan başka ilah olmadığına inanarak bir olan Allah'a kulluk etmek Malının zekatını gönül rızasıyla içine sinerek ve her sene düzenli olarak vermek Zekat olarak yaşlı, uyuz, hasta, çelimsiz ve sütü az olan hayvanı vermeyip Mallarınızın orta hallisinden vermek Çünkü Allah sizden malınızın en iyisini istemedi ...fakat en kötüsünü verin diye de emretmedi. Allah'ın veya Resulünün emrettiği herhangi bir konuda... ...bizim gönülsüz olmamız mümkün mü? Yüce Rabbimizin bize lütfettiği imkanları... ...O'nun istediği şekilde sarf etmekten daha güzel ne olabilir? Peki sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaç fazlasını ayetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İhtiyacımızın fazlasını nasıl belirleriz? Allah... Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın demiyor mu Ebu Zer? Peygamberimiz aynı zamanda şöyle diyor. Salih insanlar için temiz mal ne kadar da güzeldir. Doğru söylüyorsun Ebu Eyyub. Zekat malı temizleyen bir vasıtadır. Malın hepsinin verileceği anlamına gelse, Peygamberimiz mallarınızı zekat vererek korumaya alınız der miydi? Ebu Eyyub haklı. Resulullah... Zekatı verilmediği zaman malımızın temizlenmeyeceğini, içerisinde fakirin hakkı olan bir malın akıbetinin hayırlı olmayacağını söyler. Şimdiye kadar konuştuklarınıza kulak verdim. Hepiniz haklısınız. Müsaade ederseniz geçen gün yaşadığımız bir hadiseyi anlatayım. Tabii Cabir. Buyur seni dinliyoruz. Birkaç arkadaşımla beraber peygamberimizle oturuyorduk. Bu sırada Ebu Hüseyin'e Sülemi, elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Ebu Hüseyin'in kendisinin her türlü yardıma ihtiyacı var. Evet, zaten bundan başka malı olmadığını da söyledi. Kazı yaparken bu altını bulmuş. Şimdiye kadar hiç sadaka verme imkanı olmadığı için bunu infak etmek istemiş. Ama Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ebu Husayn isteğinde ısrarlıydı. Resulullah önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Ardından da şöyle buyurdu. Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor. Sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Sağ ol Cabir. Almamız gereken dersi aldık. Peki, size son sorum. Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elen verici bir azabı müjdele ayetine göre mal biriktirmemiz uygun mudur? Bak işte bu konuda bir şey diyemeyeceğim. İhtiyaç fazlası olan her şeyi vermeli miyiz yoksa... Çoluk çocuğumuzun rızkı için kenara koyduğumuz malların vebali var mıdır? Ben de bilmiyorum. Ne yapmalı? Bu işin altından kalkamayız. En iyisi peygamberimize soralım. Ben konunun aslını öğrenip sizi rahatlatırım. Çok, çok, çok iyi olur. Çok Hadi iyi. sor da biz de öğrenelim. Gidip sorayım. Size haber getiririm. Ha, Ömer geliyor. Acaba Rasulullah ne dedi? Konuştunuz mu Ömer? Evet konuştuk. Peygamberimizi evinde ziyaret ettim ve ona ey Allah'ın peygamberi asabın bu ayetin ağırlığı altında eziliyor dedim. O ne dedi? Hamdolsun endişelerimizi giderdi. Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Mirası da sizden sonrakilere kalması için farz kıldı deyince Sevincimden tekbir getirmişim Çok şükür hamdolsun Oh çok şükür hamdolsun Allah bizim için kolaylık diler zorluk dilemez Hayrola Enes'cik ne oldu böyle? Ne oldu söylesene Müjde müjde Hasan'ın kardeşi doğdu Peygamberimize haber vermeye gidiyorum Ali'yi tebrik edelim, ikinci kez baba oldum Maşallah ne güzel bir haber Allah hayırlı uzun ömür versin Seni oyalamayalım koş müjdeni ver Tamam sonra yine yanınıza gelirim <gülüyor> Güle güle, güle, güle, güle. <gülüyor> Peygamberimiz müjdeyi alınca sevgili kızının evine gitti Bebeği görmek istedi Mutluluğu gözlerinden okunuyordu Ona Hüseyin ismini koydu Kızı Hazreti Fatıma'ya bebeğin saçının ağırlığınca gümüşü sadaka olarak vermesini söyledi. Kendi de Hazreti Hüseyin için bir koç kurban etti. Sevinçli zamanlarında yaptığı gibi şükür namazı kıldı. Resulullah torunları Hasan ve Hüseyin için sık sık Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de sev diye dua ederdi. Peygamberimizin müezzini Bilal-i Habeşi'nin Ezan okumaktan başka bir görevi daha vardı. Sabahları namaz vaktinin girdiğini peygamberimize haber vermek. O gün de Bilal'i Habeşi Resulullah'ı görecek olmanın verdiği neşeyle Mescid-i Nebevi'ye gitmiş, peygamberimizin evinin mescide açılan kapısını usulca çalarak onu namaza davet etmişti. Ya Resulallah, namaz vakti Resulullah'ın yüzü her zamanki gibi aydınlık. Ama bugün ayrı bir ışık var gözlerinde. Elhamdülillah. Onu görünce ne derdim kalıyor netasam. Ya Rabbi, bizi ondan ayırma. Peygamberimizin gözlerindeki sevincin bir sebebi vardı. Bir rüya görmüştü ve bu rüyada bilal Habeşi için bir müjde vardı. Ey Bilal, dedi, bana... Müslüman olduğun dönemde işlediğin Ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak sesini işittim Benim mi? Nasıl olabilir de cennette peygamberimizin önünde olurum? Olsa olsa kıldığım namazlar olabilir Ya Resulallah sizin benim aldığım gibi abdest alan